Hz. Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam, Ahmak Firavun'u Kızıldeniz'in girdaplarında yok eden mucizeli asalı Hz. Musa aleyhisselam ve ona yardımcı kılınan salih kardeşi Hz. Harun aleyhisselam. Hz. Musa aleyhisselam, ulul azm peygamberlerin üçüncüsüdür. Yakup aleyhisselamın neslindendir. Beni İsrail peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok zikredilen peygamberdir. Muhtelif ayetlerde çeşitli vesilelerle 136 defa ismi zikredilmektedir. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam kardeştir. Hz. Yusuf aleyhisselamı ülkesinin maliye nazırı, hazine bakanı yapan Mısır firavunlarından Reyyan bin Melik,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 Mısır'ın eski yerlileri olan kıptilerse putperesti. putperestti. Yıldızlara ve putlara taparlardı. Beni İsrail kavmini de hor ve hakir görürlerdi. Firavunları gaddar ve zalim insanlardı. Beni İsrail'in çoğalmalarından endişe duymaktaydılar. Çünkü Sıpti denilen Beni İsrail kavmi çoğalırsa, iktidar onların eline geçebilirdi. Bu duruma daha fazla tahammül gösteremeyen Kıptiler, başta firavunları olmak üzere sıptilere zulüm ve eziyet etmeye başladılar. Onların gittikçe şiddetlenen zulümlerine dayanamayan sıptiler içinde bulundukları halden iyice usandılar. Artık burada içtimai ve siyasi haklarını tamamen kaybetmişlerdi. Yakup Aleyhisselam'ın yurda olan Kenan diyarına gitmek istediler. Ancak bir türlü muvaffak olamadılar. Çünkü firavun onları,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 Firavuna, hamana ve ordularına onlardan İsrail oğullarından gelecek diye korktukları şeyi göstermek istiyorduk. El Kasas 5:6. Firavunu korkutan rüya. Firavun bir gece rüyasında Beyt-i bir ateşin çıkıp Kıptilerin evlerini yaktığını ancak İsrail oğullarına bir zarar vermediğini gördü. Rüyayı tabir ettirdi. Ona, beni İsrail'den bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını yıkacak dediler. Bunun üzerine Firavun, İsrail oğullarından doğacak olan bütün erkek çocukların öldürülmesine emretti. Kamıştan aletler yaparlar, doğumu yaklaşmış olan kadınların karınlarına saplayıp, büyük bir eziyetle onlara bir an önce doğum yaptırırlardı. Eğer doğan çocuk erkekse onu hemen keserlerdi. Rivayete göre Firavun'u böylesine çirkin ve kötü bir işe sevk eden diğer bir sebep de şuydu. İsrail oğulları kendi aralarında Hz. İbrahim zürriyetinden bir peygamberin geleceğini ve Mısır Melikinin yani Firavun'un helakinin onun eliyle gerçekleşeceğini konuşuyorlardı. Bunun sebebi de Hz. İbrahim'in hanımı Sare Validemiz Firavun arasında geçen hadiseydi. Firavun ona kötülük yapmak istemiş,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 Firavunun adamları içeri girdi. O an Musa aleyhisselamın annesi heyecan ve telaş içinde çocuğu tandırın içine koydu. Askerler çıkınca da büyük bir endişeyle derhal tandırı açtı. Gördü evladı tıpkı Hz. İbrahim aleyhisselam gibi ateşin ortasında selametle duruyordu. Onu hemen kucağına aldı, çok sevindi ve Cenab-ı Hakk'a şükretti. Daha sonra kendisine Allah'tan bir ilham geldi. Çocuğunu emzirmesi, tehlike anında da Nil Nehri'ne bırakması emredildi. Ve evladının kendisine geri verileceği, büyük bir peygamber olacağı müjdelendi. Nitekim ayeti kerimede buyrulur: Musa'nın annesine onu emzir. Kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize, Nil Nehri'ne bırakıver.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 Hemen Firavun'un yanına giderek şikayete teşebbüs etti fakat dili tutuldu. Hiçbir şey söyleyemedi. Sonunda Firavun'un adamları onu kovdular. Sandık Nil'den sarayın bahçesine geldi. Cariyeler onu alıp Asiye validemize götürdüler. Hz. Musa Firavun'un sarayında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 Bu ikimizin de güzel bir yavrusu sayılır gibi sözlerle onu ikna etmeye muvaffak oldu. Firavun'un karısı, sandığın içinden erkek çocuk çıkınca kocasına, ''Benim ve senin için bir göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz.'' dedi. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. El-Kasas 9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 Onları emmesine müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası, size onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona çok iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. El-Kasas 11-12 Ablasının teklifini kabul ettiler. Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik.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 İsrailoğullarını köle olarak kullandığı ve ağır işlerde onlardan istifade ettiği için yeni doğan erkek çocuklarını bir sene keser bir sene kesmezdi. Harun aleyhisselam da işte bu kesilmeyen senede dünyaya gelmişti. Böylece onun Musa'nın annesi olduğunu anlamadılar ve Musa'ya ücret mukabili süt vermesini emrettiler. Firavunla hanımı,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 ince bir üslupla ifade edilmektedir. Firavun, Hz. Musa'yı bulup öldürebilmek maksadıyla, rivayete göre 980 bin masumu katletmişti. Cenab-ı Haksa Hazreti Hz. Musa'yı baş düşmanının sarayında yerleştirecek, o da bir gün Firavun'u, tahtı ve saltanatıyla birlikte hak ile yeksan edecekti. Çünkü peygamberler, Allah'ın hususi terbiye ve sıyaneti altındadırlar. Nitekim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. Musa aleyhisselamın annesi, onu Firavun'un sarayında emzirmeye başladı. Fakat Vezir Haman durumdan şüphelendi. Ve bu çocuk senin mi? Çünkü senden başka hiçbir annenin sütünü emmedi. Yalnız senin sütünü emdi dedi.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 Eğer Musa yakutu alırsa akıllıdır, ateşi alırsa çocuktur dedi. Firavun kabul etti. Mücevher ve ateş dolu birer tabak getirtip Musa'nın önüne koydurdu. Musa aleyhisselam elini cevher dolu tabağa götürürken Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam müdahale etti ve elini itti. O da ateş korunu aldı ağzına götürdü. Dili yandı ve pertek oldu.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 980 bin masumu katletmiştir. Bu çocukların hepsi Hazreti Musa'ya hayatında imdad olmak, onun ruhaniyetini güçlendirmek için öldürülüyorlardı. Çünkü Firavun ve Firavun ailesi, Musa'yı henüz bilmiyorlarsa da, hakta Teala biliyordu. Elbette bunların her birinin alınan hayatı, Musa'ya ait olacaktı. Zira gaye oydu. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı etrafındaki bütün insanlara sevdirdi. Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana tarafımdan bir sevgi verdim. Taha 39 Bu ilahi lütuf sebebiyle Musa'yı her gören şahsın gönlünde ona karşı bir sevgi uyanırdı. Nihayet kendisine peygamberlik verildi. Musa, Yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte muhsinleri biz böyle mükafatlandırırız. El-Kasas 14 ayet Kerime'de geçen dehu kelimesi, Musa aleyhisselamın hem fiziken hem de ruhen kemale ermesi manasındadır ki, ekseriyetin görüşüne göre bu kırk yaşadır. O bu yaşa gelince Allah ona, hüküm ve ilim vermiştir. Hikmet olarak tamana verilen hüküm kelimesi, tefsirlerde ekseriyetle peygamberlik şeklinde izah edilmiştir. Bundan sonra Hazreti Musa aleyhisselam, Firavun'un dininin bozuk ve batıl olduğunu tebliğ etmeye başlamıştır. Kıpti'nin ölümü Firavun'un Kıptilerden Fatun isimli zalim bir ekmekçisi vardı. Bu kişi bir gün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 Ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine, ''Bu şeytan işidir. O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman.'' dedi. El-Kasas 15 Hz. Musa aleyhisselam her yerde tevhidi tebliğe başlayıp, insanlara hakikatleri bildirdiği için, Firavun'un Kıptileri kendisine cephe almıştı. Bu yüzden ahali evlerine çekildiği bir vakitte şehre girmişti. Bu iş şeytan işi derken, Hazreti Musa'nın yaptığı işe değil, zaten ölüm cezasını hak etmiş olan maktulün suçuna işaret ettiği belirtilmektedir. Bununla beraber onu öldürme emri almamış olduğundan Hazreti Musa'nın bu sözüyle kendi fiilini kastettiği de ifade olunmaktadır. Ancak onun böyle bir maksadı yoktu. Düşünmediği bir neticeyle karşılaştığından Musa Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Başıma iş açtım, beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan O'dur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere and olsun ki artık suçlulara ve suça sevk edenlere asla arka çıkmayacağım dedi. El-Kasas 16-17 Bu arada Kıptiler,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 ''Senin yüzünden nefsime zulmettim.'' dedi. Bu sözü duyan oradaki Kıpti derhal Firavun'a koştu ve Hz. Musa'yı şikayet ederek ''Sizin fırıncınız olan Fatun'un katili Musa'dır.'' dedi. Firavun kısas kararı aldı. Bunu Firavun'un amcasının oğlu gizlice Musa aleyhisselama haber verdi. Çünkü o Hazreti Musa'ya iman edenlerdendi. Hz. Musa aleyhisselamın Kıpti'yi öldürdükten